Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve billahi minnettir. Esselatü ve selam. Mesulullah ve Allah'ın ve Allah'ın ve Allah'ın ve Allah'ın ve Allah'ın ve Allah'ın ve Allah'ın maksudun fı starfi sarfda Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vehhabi ham vehhab olan Allah içindir. Bil Bilmü'mine müminler için vehhab olan Allah içindir. Sebi'le sevabi doğrunun yolunu müminler için müminlere doğru yolu hibe eden Allah'a hamdolsun. Ve salatu ve selam, salatu ve selam ala Muhammed'in nebisi Muhammed'in üzerine olsun elzaciri engelleyen alil iznabi günahlardan elhâthi ala talebi sevabi ve sevaba da sevabı elde etmeye de teşvik edene eden nebisine olsun ve alihi ve alin üzerine olsun ashabihi ve ashabın üzerine olsun hayril alihi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 Ez-Zaciri, <gülüyor> zacirin burada i'rabı <Ya> ne? Ez-Zacirin <gülüyor> Sıfat. Neyin sıfatı? Muhammed'in sıfatı değil mi? Ez-Zaciri <gülüyor> zecreden, yasaklayan, nehyeden, anlizna günahlardan, el-hâti alâ't-talabiz alâ talab'is-sawab, ves talep etmeye de insanları teşvik eden. Bunu neye de söylüyor müellif? Yani peygamberimizin bu iki vasfını bir arada toplayabileceğimiz ayet, hadis bilen var mı?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 Nasıl? Açık abi şey. tam. Ve ba'du fe innal arabiyyata wasiletun ila olan devam edelim. Bundan sonra muhakkak ki Arapça vesiletun vesileded ila al-ulumi şer'i şer olan ilimlere vesiledir. Ve ahadu arkaniha at ve unu rukunlarından bir tanesi saf ilmidir. nehu niye bunu böyle söyledi? Bihi onun ile yani saf ilmi ile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 ki bir grup öğrense diğerlerine yeter ama dinde fakih olacak olan içtihad edecek olanlara gelince bunların Arapça öğrenmesi onlar üzerine farzdır. Bunlarda ise işte nahivdir, sarftır, belagatdir, ilahiyedir. Okuyalım. Ene alu ki kısındır. <gülüyor> aslîyün, aslî, vezu ziyadetin ve ziyadeli anlamı. El aslîyün aslî olanlar, sulâsîyün, ve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 to kesreli hafifil gabiri mudari daimetliğin kesreli maddede de fethalı olmasıyla el salisu üçüncüsü faaleyef alu bi fethiha fiihima ay hem mazide hem de mudaride fethalı olmasıyla erabi'u dördüncüsü saile yefalu bi fil madi madide el filinin kesreli bu fethahi fil gabiri mudaride de fethalı olmasıdır el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 vafta ala ve ifa ala, bıtesildi ilâmi ila mufinş al-dasila, vtafa ala bıtesildi ilâni al-mufinş al-dasila, vtafa ala vtafa ala. Vsudasiyo, sudaşi, sitta adwab al ve ifa ve ifa olala bıtesildi alwabi ou al ve ifa ve ifa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 Şimdi ilk başta dedi ki rubai 4 farklıdır dedi. Buradan mülhakını falan tafsilatına girmedi. Sadece bazılarına mülhak da denir dedi. Şimdi biz bu fiilleri çekeceğiz tek tek. Tamam? Şimdi birinci olaraktan dahrace'yi vermesi gerekiyordu. Dahrace'yi vermedi. Şeyi verdi onun yerine. Faala dedi, haqala dedi ve hasb. kim çekecek bize? Rubai mücerred dahrace'nin mazisini önce dahrace'yi bab olarak kim çekecek? Sonra dahrace'nin mazisini kim çekecek?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 Peki kim bize şey çekecek? Selka çekecek, Selka. Selka. Selka yi selqi selqatan fa huwa musarqin wa dha'i musalqi yan. Musalqa. Azaka musalqa, musalqan ya uta. Lan musalqi lan ma yusalqee ma yusalqee. Ma yusalqee lan yusalqee. Li yusai ma yusalqee la yusalqee. Lüsal ki, lüsal, lüs, lüsal, lüsal ki,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 eğallene kelime i̇şte İkincisi, Şey ikincisı tiksir içimdedir. Yani <gülüyor> kellem Allahu Musa'n teklime. Kat'a ani yedihunna. Üçüncü manası eee <cihet> manasında kullanmıştı. <gülüyor> Allah la manası. Dördüncü manası edinme nisbet manasında kullanmıştı. Tekfir'in buradan geldiğini söylemiştik. Beşincisi ede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 Örnek olarak قَتَلَ زَيْدُمْ قَاتَلَ, زيدي, قاتل زيدي Tamam. Ee, olarak yani tek kişi için gelir yani Tamam. Üçüncü ee, olarak normal ülke şey olarak gelir Aqab tu hepsi tamam. Dördüncü olarak e F'alem arasında gelir Allah اللّٰهُ اَيْا عَطَيَكَ اللّٰهُ بَعْفِيَةً Tamam. Ee, altıncı olarak e F'alem arasında gelir Örnek olarak سَفَرَ زِيْدُمْ Yani sefere. teksil manasında gelir daha ee, daha şimdi faale işin ne diyeceğiz o zaman diyeceğiz ki bunun aslında faale? değil mi? Taurlfil ile arasında bir tane elif koyduk sonra bu söylediklerimizi söyleyeceğiz niye koyduk bu elifi? Ta ki bir arkadaşımızın zikretmiş olduğu manaları bu fiilden elde edebilmek için taurlfil ile arasında bir tane elif koyduk diyeceğiz değil? Mi? İnfaale babını kim bize anlatacak? İnfaale. İnfaale babını kim bize anlatacak? İnfaale. Başka derste hatırlayan yok mu içeride? 3 kişi mi hatırlıyor bu dersi? İnfaale babı bu İnfaale, infal, infiala şeklinde gelir. Eee, muzasında 5 harf üzerinde bulunmalı. Elif ve onun başına gelmesiyle beraber ifade etmiş olduğu mana da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 Ee, bulmak manasını, istekleri için. Müjdem manasına ne? örnek kalıp olarak da. O istefal edildi mi? İf'alle'yi <gülüyor> İf kim anlatacak bize? ifalle İf'alle babını.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 ee, bu lazım ee, yani bu lazım bazı renkler ayetler içinde gelip örnek olarak eee i'am adamın bir zeytin bir köre oldu manasını kullandı. Yazar burada qeyle diyerek yani temiz sazına kullandığı bu görüşün sahip olduğunu belirtmek için. Ama bu görüşün asıl ifade etmiş olduğu mana, renkler ve içinde tabii. Tamam. Peki bunun en üstünü yani lazimi fiilin mübağalasındaki en tepe noktayı ifade eden fiil hangisi? Bağ hangisi? Celalettin. İknar. Mağb. Anlat. Ee, bu da. Sigası <gülüyor> ney? Bunun elimizde kalıp olarak sigası. İfâl. İfâl. Muzalmasisi. İfâl. Muzalisi. İfâl. İfâl.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 Başka? Bu faalı babına mı çıkın? Akıb tılsırmıg demek, faalı. İşte burada mücerver tılsım nansından geldiğini söylemişti. Bir de bunun işte bir müşarike işine geleceğini söylemişti. İşte o da yemin akıb tım, akıbı bimizliler akıb tım. İşte burada müşarike işinde miştik? Tamam, kolay tamam mıdır? Tamam, namadın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 Ayet iki, Kur'an-ı Kerim'de iki farklı kullanılan bir intidar kelimesiyle bir muhakabe köküyle biri bize bir şey yaptığında ona karşılık vermeyi anlatıyor. Hani bize yaptığı kadarını da bizim ona yapmamızı bizden istiyor. Başım. Tamam? İnşallah. Başka. yani böyle başta faul bir şey mi? Yani hem faul fiil olacak. Hem de aynı fiil olacak. Bakayım örnek var mı? Hem faul fiil hem aynı fiil. Ben bilmiyorum Allah-u Alim. Yani sorunun cevabını bilmiyorum. Ola da bilir, olmaya da bilir. Allah-u Başka? Buyurun. Faa'alef, yani faa'alef, Allah'ın da demiş ki bu teksil içinde gelir yani daha da'afe, malı çoğaltın. Bu sanki da'afe kendisi çoğaltmak mı anasından? Aslında şöyle, mesela normalde onun aslı e, da'afe, da'afe. E,